Bugün İstanbul'da Eyüp Sultan Hizası'nda Atatürk Köprüsü'nden geçip ceviz istikametine gidenler mezarlıkların arasından yol geçtiği zaman güzel, şirin, biblo gibi bir camiyle ile karşılaşırlar. Sol tarafta Arakiyeci İbrahim Ağa Camisi'dir bu cami. Ve bu cami İstanbul'un sur dışında o kadar nezih bir üslupta yapılmıştır ki Çinlileriyle, şekliyle fevkalade bir mimari abide gibidir. İşte bu caminin bir hikayesi var. Arakiyacı İbrahim Efendi topkapı dışında oturur fakirlikten dolayı. Kapalı çarşıda çalışır, her gün o yolu yaya gidip gelir ve arakiyacılık yapar, yani nalıncılık yapar. Bir şeyler satar, onlarla geçinir gider. Günlerden birinde evinde kendi huzuru içerisindeyken bir rüya görür. Rüyasında bir pir-i ona Bağdat'ta senin için üç üzüm tanesi nasip ayrıldı. Git o üç üzüm tanesini al der. Tabi uyanınca hiç bu rüyaya önem vermez, aklına bile takmaz. Yine top kapıdan yürür, kapalı çarşıya işine gelir. işini yapar ama ertesi gün aynı rüya aynı saatlerde yine tekrar edilmektedir. Bu sefer düşünür bir şey var. Hayırdır inşallah. Üçüncü gün aynı rüya tekrarlanınca Kimseye haber vermeden çıkını hazırlar, asasına takar ve verenini Bağdat. Giden Bağdat'a gider. Bağdat'ta varır. Cisridid tam da rüyasında tarif edildiği şekilde. Bağdat'ın bugün artık yerinde olmayan o Bağdat'ın güzel köprüsünün yanında bir dükkana girer. Orada bir karnını doyurmak için bir şeyler yer. O sırada o Cisridid denilen büyük köprünün yanındaki ağaçta sarmış olan asmayı inceler. Evet, tam da rüyasında anlatıldığı gibi orada bir üzüm asması vardır ve dalında salkımlar vardır. Karnı doyurduktan sonra çıkar, asmanın yanına varır, salkımları incelemeye başlar tek tek. Acaba hangi üç üzüm tanesi? Üç üzüm tanesi de rüyasında söylenen, acaba hangisi oraya bakar, bu yaprağı araştırır, bu salkımı çevirir derken yanına birisi yaklaşır. Der ki, aa ne yapıyorsun, hayırdır? İşte Üzüm, yani üzümse al buradan ye. Neden yukarılara doğru koşturuyorsun, böyle zedeliyorsun asmayı? O zaman anlatır. Der ki böyle böyle böyle başıma bir hal geldi. Rüyamda birisi bana dedi ki cissi üç tane üzüm tane senin için ayrılmış. Ben de ta İstanbul'dan kalktım. Buralara kadar geldim. Adam kahkahalarla güler. Der ki ne kadar safmışsın, ne kadar her şeye inanmışsın. Bana kaç gecedir rüyamda derler ki İstanbul'da sur dışında Topkapı'nın ardında bir Bizans evinin altında 3 küp altın vardır derler de. Rüyada gördüğüm şeyi inanacak halim yok ya ben bile gitmezken sen 3 üzüm tanesi için ta buralara gelmişsin der. Bunun üzerine İbrahim Ağa başına neyin geldiğini orada o 3 üzüm tanesinin ne olduğunu hemen anlar. Sonra o üç üzüm tanesini koparıp ağzına atar, onun lezzetiyle verilene İstanbul. İstanbul'a geldikten sonra bu üç üzüm tanesinin üç küp altını kendi binasının, kendi evinin mahzeninde kazıp çıkarır. Ve bu altınların bugün görünen yüzünde bize Takiyeci İbrahim Efendi Camisi bir ihtişamlı abide olarak, bir mimari şaheser olarak Günümüze kadar gelmiştir. Hikayedir. İnanılır, inanılmaz. Ama bu, Evliya Çelebi'nin anlattığı, o dönem İstanbul'un da dilden dile dolaşan bir hikaye olarak. Biz, Allah rahmet eylesin hepsine diyelim, hayırlı bir eser diye bir gün yolumuz düşerse o camide iki rekat namaz kılalım.